en yolluklar. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Krizin bu günü, kapitalizm ve demokrasinin geleceği üst başlıklı 40. İktisatçılar Haftası 2. güne hoş geldiniz. İktisatçılar Haftası'nın bir geleneği haline gelmiş olan İktisatçılar Haftası'nın her bir gününü vakitemize emeği geçmiş bir hocamıza armağan edilmesi geleneği 2. günde Profesör Doğruoğlu'nun Ateş'in anasına armağan edilmesiyle devam ediyor. Ateş ailesi adına Davutluoğlu'nun Ateş'in kızı Ayşegül Ateş ve yeğeni Emre Ateş'i Gürsey'e davet ediliyor. iş anlatmak ee, hem çocukları olarak hem de kendi adımı söyleyecek olursam meslektaşı olarak bir bakıma çok kolay ve uzun bir bakıma da çok e, zor ve kısa veya ee, tam tersi dolayısıyla ben sizlere biz sizlere bugün çok fazla alınan istennis konferans öncesinde eee cemiyete bu kadir şünasızları için ve emeği için çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. ve devletin yeniden yakınlanması. O sunuşunu yapacak olan Prof. Dr. İbrahim Kabağlı'nın özgeçmişini okumak istediniz. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anadolu'nda başkanı olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Fransız Üniversiteleri Öğretim Üyesidir. Bir gün gazetesinde yazan Kabağlı Anayasa Hukuku der Dergisi'nde sorumlu yazı işlerini duygu ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği'nde başkanlık görevlerinin ürketindedir. Sayın hocamı konuşmasını yapmak üzere Hürsü'ye davet ediyorum. <gülüyor> Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, ben de hatırlıyorum ee, bu e, 40. yıl etkinliğimizi ve bu etkinliğin bu şekilde e, meslektaşlarımıza armağan biçiminde e, düzenlenmiş e, olması nedeniyle vesilesiyle. Türkiye'de hukukun dönüşümü ve devletin yeniden yapılanması e, başlıklı e, oturumun e, açış konuşması ya da genel sunuşunu e, üç ana başlık altında e, tasarlanmış bulunuyorum. Birincisi hukuk kuralları üzerine bazı sattamalar ikincisi hukukun e, uygulanması da e, uygulanması veya ihtiyacı üzerine üçüncüsü de Anayasasızlaştırma sürecinde hukuktan arındırılan devlet başlığı altında üç başlıkta tasarlanmış bulunuyor ve nihayet son başlık ise hukuk devletine yeniden dönüş için somut öneriler şeklinde. Hukuk e, kuralları e, üzerine e, bir giriş indeliğinde neler söylenebilir? Burada karşımıza çıkan başlıca konu ve sorun, hukuk kuralarının konma sürecine ilişkindir. Hukuk kurallarının konusunda iki kavram kullanılır. Biri normal hiyerarhisi, öbürü de ekler ayrılır. Bu hepinizce bilinen kavramla, fakat burada dikkatinizi çeken ve dikkatinizi çekmek istediğim husus yudur. Hukuk kurallarını koyan organ ile uygulayan organ birbirine ayrıldığı gibi denetleyen organ da ikisinden ayrıldır. Organlar farklılaşması esasen hukuk devletinde e, belirgin başlıca özelliktir, temel özellikler diyebiliriz. Şimdi burada bu çerçevede normatik ilişkiler zinciriyle karşılaştığımız zaman anayasa, yasa ve diğer metinler şöyle bir e, ikilenme karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu normlara koyan organ, temsili organdır. Demokratik süreçlere göre norm kurdu. Fakat bunun birisinde hatta var, Ötesinde de uluslararası toplum var. Şimdi bu açıdan konuya baktığımız zaman e, halkın beklentilerini göz önüne alan temsili organ, katılım sürecini dışlamayan e, norm koymaya yetkili organ aynı zamanda uluslararası toplumun beklentilerine de yanıt vermeye çalışan bir temsili organdır. E, halkını dışlayan temsili organ aynı zamanda uluslararası toplumun e, gereklerine de e, bir ölçüde sırtçede veya ona e, e, meydan okuyan e, bir organ şeklinde karşımıza çıkıyor. E, bu e, açıdan e, mesela İsviçre e, gelişmiş bir devlet bir örnektir. Anayasasını yenilemek için üç kez sandık başına gitti halk. 1999'da yeniledi. Ama anayasasına koyduğu başlıca değişmez hüküm de uluslararası hukukun emredici kuralları. Yani anayasayı tüm den ama uluslararası hukukun emredici kurallarına aykırı olma kaydıyla. Halk ve uluslararası toplum diyaletliği açısından ee, önemli bir e, e, özellik. E, bu bakımdan tabii Türkiye'nin e, konumu esasen e, diğerlerine göre ne bırakacak olursak Avrupa, insancıl Avrupa hukuku ya da Avrupa kamu düzeni kavramı açısından e, uluslararası toplumun e, önemini e, vurgulanmasını gerekli kılıyor. Nedir bu? Avrupa toplumu için temel olarak anlaşılan ve üyelerince uyma yükümlülüğü bulunan kurallar bütünüdür. Avrupa Kamu Üzeri. Bunlar hak ve özgürlükleri tanıyan, düzenleyen ve güvence altına alan kurallardır. Bu nedenle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konsi Anayasası olarak da adlandırılmaktadır. Şimdi burada Türkiye'de çoğunluğun yönetme hakkı esasen biraz önce değindiğim norm koyma sürecinde müzakere, tartışma, halkı beklentilerini dikkate alma yerine çoğunluğun dilediğini yapma biçiminde bir tür milli irade fetişizmi e, kullanılarak adına e, meclisteki çoğunluğun e, dilediği yazıyı e, oylayabilmesi, e, hukuku sayısal çoğunluğa sahip yöneticilerin iradesine tabi kılma e, süreci esasen bazen hatta çoğu zaman tek kişinin iradesine indirilebiliyor, e, yönlendirilebiliyor. İşte bu nedenle Türkiye'de hukuk kurallarının konulması açısından uygulanması gereken e, şu ikilen hukuk-demokrasi ilişkisi, hukuk-siyaset ilişkisi, demokrasi-anayasa ilişkisinde hukuku-demokrasi üretir. Hukuk da, hukuk da demokrasiyi yeniden üretmeli, ilerletmeli ve beslenelidir. Ama demokrasinin hukuk üretmesi için fikri tartışma, müzakere e, ve çoğunluk sarılaması kuralına uygulması gerekmektedir. Bu diyaletik Türkiye'de kırılmıştır parçalanmıştır. Hukuk kuralının konulması e, sürecinde bu nedenle demokrasi, demos, kratos kavramları e, birleşik sözcüğünü şöyle yorumlayabiliriz. Hukukun konulmasında demos değil kratos yani iktidar belirleyici olmaktadır. İşte e, hukuk kurallarının konulmasında Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu başça sonunda Peki. Bunların uygulanması, hukuk kuralların uygulanması, uygulanmaması veya ihlal edilmesi ne demektir? Tabii ki e, hukuk kuralının konması sürecinde onun uygulanması e, yakından ilişkilidir. Tıpkı anayasa için e, geçerli olan kuralda olduğu gibi. E, bu açıdan. Mesela liste e, çokça hatırlanmayan, dile getirilmeyen ama hukukçu olmayanların da sürekli kullanması gereken bir madde Anayasa'nın 11. maddesi. Üstünlüğü ve bağlayıcılığını öngören madde yasana yürütme yargı bütün organlar için ama en sonunda yurttaşlar için de geçerlidir. Ama öncelikle devlet organları için. Peki bunun anlamı ne? Neden önce devlet organları? Çünkü devlet organları, iktidar görev, yetki ve sorumluluk müşküsünde hareket etmek durumundadır. Yurttaşlar ise daha çok anayasının tanıdığı hakların yararlanıcısı konumunda. Haklar, özgürlükler ve geçerlidir onlar açısından. Şimdi bu ıı, açıdan bakıldığı zaman bizde e, yöneticiler yerine, yöneticilerin yani cumhurbaşkanı olsun, bakanlar olsun, başbakan olsun onların görev yetki ve sorumluluk e, zinciri yerine bu bağlamda, bu statüde kullandıkları özgürlükler yurttaş özgürlüğü olarak nitelendiriliyor, ifade özgürlüğü olarak nitelendiriliyor. Oysa bir başbakanın kameralar önündeki açıklaması kişisel özgürlüğünü ifade etmez. O orada başbakanlık sıfatıyla görev, yetki ve sorumluluk üçlüsü e, çerçevesinde e, söz söylemek durumundadır. Şimdi bu e, kural e, saygı görmediği için e, görev, yetki ve sorumluluk alanı sürekli aşılıyor, ihlal ediliyor. İhlal edildiği ölçüde yurttaş özgürlüklerinin idha derecesi artıyor ve adeta görev yetki ve sorumluluk e, kuralına uyulmaması ölçüsünde yurttaş kesiminde de hak, özgürlük ve eşitlik e, ilişkisi zincirinde kopmalar oluyor. Şimdi bu açıdan e, bir e, hususa değinmek istiyorum. Çokça gündemde koalisyon günah keçisi olarak görülüyor ee, hükümetleri ve bizim yakın tarihimizde en kapsamlı, en uzlaşmacı anayasa değişikliğinin ürünüdür. Madde 13. Madde 13'ü sıkça e, belirtelim çünkü madde 13. E, biz de anayasal hak ve özgürlüklerin genel rejimini ortaya koymaktadır ve Avrupa standartlarında değerlendirdiğimiz zaman gelişkin veya pekiştirilmiş güvenceler zinciri olarak bu deyimi kullanabiliriz. Burada sadece demokratik toplum düzenine uyum değil sadece dayı cumhuriyete değil ölçülük ilkesine değil hakkın özüne dokunma yasada da vardır. Ya da hak ve özgürlükler ancak kanuna uygun olarak anayasada belirtilen nedenle anayasanın sözüne ve özüne uygun olarak sınırılabilirler. Şimdi bu 2001 yılında, yani koalisyon hükümet döneminde e, yazılan, yeniden yazılan bir madde. 1982 Anayasası'nın sınırlama e, e, hedefiyle, amacıyla yazılmış olan ama güvenceye dönüştürülmüş olan bir madde. Bu madde, anayasanın en çok idare edilen bir maddesidir. Sadece bu maddeye uyulmuş olsaydı, bu e, son 15 yılda Türkiye'nin durumu e, bugünküne göre çok farklı oldu. Şimdi burada ne görüyoruz? E, nedir? Mesela bu maddenin martabı olan organlar bir yasamadır, iki yürütmedir, üç yargıdır. Şimdi yasama organı açısından anayasaya uyum yasaları. Doğru, 2001'de başlandı, 2002'de devam etti, 2003'te ama durdu, 2004'den ibaret durmaya başladı 2005'te, 2005'de, özellikle 2007'de polis vazifleri ve selahitleri kanununda değişiklikler yapıldığı sırada 10 yıl önce esasen karşı dalga karşılaştık. Nereye kadar? 1 yıl önce yürürlüğe konan 6.638 sayılı İş güvenlik kanuna kadar. Şimdi bütün bunlar hı hı. esasen anayasanın öngördüğü bu çerçeveye, bu diğer maddeler yanı sıra 13. maddesine aykırı düzenlemelerdir. Burada çok önemli bir e, nokta bir çelişki olarak görebilir Ama en azından hani bilgi açısından e, e, bilgim azarısı açısından söylüyorum. Mesela 2011 Ekim'in de anayasa uluslaşmak komisyonu olarak masaya oturdu, anayasayı değiştirelim, yenileyelim diye. Ama anayasaya aykırı kanunlar e, esasen o tarihten itibaren birime kazandı. Şimdi anayasayı yeniliyorsunuz ama bırakın yeni bir anayasa hedefinin, hedefi doğrultusuna kanun koymayı, yiyerek istediğimiz anayasa ile açıkça aykırı düzenlemeler yapıyorsunuz. İşte anayasanın birinci muhatabı olan yasamanın hikânesidir. İkinci muhatabı olan yürütmenin hikânesinden deyince yürütmeden en çok duyduğumuz kavram, kanun düzeni kavramıdır. Ama dilim görüntü, kanun düzeni adına çıkarılan kanunlar ve onların uygulanması esasen milik güvenliği sağladı. Bir taraftan güvenliği sağlayamadı, öbür taraftan özgürlükleri yok etti. Şimdi az önce dediğim iç güvenlik kanunu dikkat Türkiye'nin en e, sıkı rejimde yönetildiği, yönetildiği bir dönemde Ağustos 1984'te EKK saldırı yaptı ve Türkiye'nin e, full olduğu en büyük katliamlar 2015'te en sıkı kanunların baştan iç güveni kanunu olmak üzere yürütte olduğu dönemde yaşandı. Şimdi bu e, çelişkiye dikkat etmek lazım. Peki ne işe yaradı bu kanunlar? Bu kanunlar esas itibariyle demokratik, demokratik toplumsal muhalefeti de sindirmek ve bastırmak için kullanıldı. Ama bunlar, bunlar e, MİT'e e, ayrılıklı bir statü halde, polise aşırı yetkiler tanındığı halde, Ülke İdare Amirliği e, başta olmak üzere e, terörismi önleme, büyük saldırıları önleme yönünde kullanılamadı. Şimdi burada bir başka çelişki şudur, e, az önce deyindiğim kavram kam düzeni, ama kamu düzeni kavramı artık zenginleşmiş, farklı boyutlara kavuşmuş bir kavram. Mesela klasik kamu düzeyini tanımlarız idari hukuk kitaplarında ama çevre hukuk kitabında. E, çevresel kamu düzeni deriz. Ekonomik kamu, bunlar ekonomik kamu düzeyini deriz. Nereye kadar? İşte estetik kamu düzenine kadar, kentsel kamu düzenine kadar. Şimdi bunların, artık bunlar arasındaki farklar nedir? Klasik kamu düzeni, istokan adan kişiye ve göz altına alırsınız. Sürgülersiniz, kamu düzenini ihlal ediyor diye ama esasen istokan kamu düzenini ihlal etmez, rahatsız eder birilerini kamu düzenin adına e, kanunu en sert içinde tek anun olarak uygularsınız. Ama esasen büyük kamu düzenin ihlallerine karşı, kalıcı kamu düzenin ihlallerine karşı şu anda kerah teper örneğinde olduğu gibi o zaman siz polisinizi, e, koltuk müşterinizi e, kamu düzeni adına e, oraya e, seferber edersiniz. Aslında yapmak istediğiniz o çevresel kamu düzenini, ekolojik dengeyi bozabilecek olan kalıcı kamu düzeni ihlallerine e, yol açmaktır, yönlendirmektir. İşte bu bakımdan e, bu farklılaşma, bu çarpıtma Özgürlükler adına şöyle bir e, güvenlik e, ve özgürlük e, kavramları eksilinde e, şöyle bir e, e, tablo ile karşı karşıya getirmiştir bizi. E, özgürlükleri, düşünce, ifade, toplantı, gösteri, yürüyüş özgürlüklerini kullandırmamak, için bir e, aşırı bir içinde küllatif engelleme ve yaptırım mekanizması devreye sokulmuştur. Nereye kadar? Anayasanın 137. maddesinin sakladığı kanunsuz emir, konusu suç teşkil eden emir verilemez zorluktan ama hiç ilişkisi olmadığı halde devletin en üst düzeyde yetkilisi bu engellede verebiliyor ve bunun sonucu da haliyle e, hak ve özgürlük ihlallerinde bulunan, hak ve özgürlük ihlallerini suç işleme pahasına yapan kişilerin cezasız kalması sonucunu doluyor. E, bu e, e, tabi e, aslında e, sizlerin iktisatçılar haftası olduğu için, kongresi olduğu için belirtiyorum. Farklı kamu kavramları çerçevesinde de neo ya da kapitalizmin bir sonucudur şeklinde meslektaşlarımız çok kolayca bir açıklama yaparlar gerekçe bulurlar. Doğrusu ben Avrupa'nın hani başta Fransa değil çok yakın anladığım böyle bir kapitalizm gördüm. Bu olsa olsa başka kapitalizmdir ilgisi yok. Yani Avrupa'da anladığımız kapitalizmde ilgisi yok. İşte e, Gezi hepimiz biliyoruz ama e, Ceraf Tepe'yi örneğin hatırladığımız zaman bu e, vahşi bir düzenin işte orada bütün e, şeyde, devletin bütün güçlerinin e, kendi mekanında görev yapması gereken olduk güçlerinin e, maden arama aramaları için onlara destek uğruna ve halkı bastırmak için kullanılmasıdır. Bunun düzenlenmiş, örgütlenmiş, denetlenmiş ve yatırıma bağlanmış bir kültes düzenle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Şimdi böyle olunca bunun sonucu üçüncü ayağı millet adına karar veremeyen yargı oluyor. Deme diyeyim. Yargı tabii ki bile adına karar verir. Yargı halk adına karar verir. Bizde sad şöyle bir ki, hadi beni halk seçtiyse, 10.000 oyaya seçildim tamam. Ben e, o zaman tercih edebilirim. İşte bu anlayışın e, çok sakıncalı bir e, sonucu şu olmuştur: Hukukun üstünlüğü, seçilmişlerin üstünlüğü. Bakın. E, aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri değildir? A. Zünkar B. B. Özgür ve düzenli seçimler. C. Temel ve özgürlükler. D. Çok partili siyasal hayat. E. Seçil işlerin üstünlüğü. Hangisi olabilir sizce yanıt? E şimdi yanıt olarak, bakın KPSS öylesi öylesi hazırladığı KPSS'e 2012 sınavı seçilmişlerin üstünlüğü değil, üniter denge seçilmişlerin üstünlüğü demokrasi olmazsa olmaz unsurlarına bir olarak veriliyor. Oysa hangi anayasal düzende biraz önce bildiğim hukukun üstünlüğünü amir hüküm olarak öngören anayasal düzende. Ee, seçilmiş olan kişi e, anayasanın 80. maddesine göre ya da 103. maddesine göre hukukun ve anayasanın üstünlüğüne emin ettiği bir anayasa düzende ve anayasanın 2. maddesinde hukuk devleti değişmez madde olarak yazan bir ülkenin düzeninde. Bu seçilmişlerin üstünlüğü resmen resmi yalan ve bulan bir gürültü koparıyor bu ülkede. Şimdi ki böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca ne oluyor? Yargı, millet adına evet, yargı tarafları yargılar. Doğru. Fakat yargı, yargıç giriştirdiği gerekçede kamuoyunun tatmin eder. Kamuoyunun adalet duygusunu tatmin eder. O neden yargıç halk adına da karar verir, millet adına karar verir. Aynı zamanda sadece taraflar adına değil. Bu nedenle biz yargıda gerekçe, vazgeçilmez diyoruz ve bağlayıcıdır diyoruz. Peki, o zaman e, hemen şuna değinelim. Hepinizin bildiğim 138. madde. Biz 61 anayasasının 138. maddesinden daha gevşek yasıldığı için 138. maddeyi çok eleştirmek istedim ki anayasasının yargı bağımsızlığını düzenleyen bu maddesini. Ama gelin görün ki bu maddenin dört aşamalı olan temel gerekliliğinin karar süreci bakımından, genel yasak dış etken bakımından, PDMM'nin müdahale edememesi açısından, yasama gürüp ve yargının yargı kararlarına uymaz zorunluluğu açısından sürekli ihlat edilen bir maddesi haline gelmiştir. Ve e, Anayasa Hukuku öğretisinde aynı zamanda e, hukuk-demokrasi ilişkisinde yargıyı, yargıcı şöyle nitelendiririz. Yargıç aynı zamanda demokrasi aktörüdür. Yargıç demokrasi aktörüdür ve yargıç demokrasinin antrenörüdür aynı zamanda. Özellikle yolsuzluklar e, söz konusu olduğu zaman onları yargılaması ve e, politikayı kirlilikten Dostluklardan arındırma mekanizması olarak saydam bir yönetime katkı açısından demokrasinin antrenörüdür. Dargıç, yargı deriz. Ve bu yaşadığımız süreçte yargının bu demokrasinin aktörü, aktörü ve antrenörü olma işlerinin asgari bir biçimde yerine getirilmesi de önlenmiştir. Bunun için tabii ki 2010 anayasa değişiklikleri ve sonrası gelişmelere girecek değilim. Çünkü nasılsa hepiniz bilmektesiniz ama ben genel çizgileriyle genel çizgileriyle bunlar konumuz açısından ne ifade eder? Ee, o açıdan e, anayasasızlaştırma sürecinde hukuktan arındırılan devlet başlığı altında, üçüncü e, e, başlıkta ele alacağım ama burada hukuk e, yazılı metni olduğu için bunları size aktarmıyorum. nasıl ileteceğim. A da, e, millet adına karar veremeyen yargı başlığı altında e, davet sorgulaması da yapılıyor. Darbe gerçekliğiyle darbe icadı e, e, şeklinde e, ve bir tür e, e, darbe zihniyetiyle övülen politikalar. E, şimdi bunları e, teşhir eden yargı e, teşhir edebilmesi e, durumunda bile yargı dış yolda veya müdahale edilerek bu e, önletiyor. Ama şunu görüyoruz Türkiye'nin yakın tarihinde askeri darbe yok. Ama sürekli bir e, sim darbe var. Bundan zannediyorum en büyük payı hukuk almıştır. Hukuk darbesi e, hafif kalır. Sizin kullandığınız hukukun dönüşümü, kendisel dönüşüm için ne kadar dönüşüm diyebiliriz bilemiyorum ama keşke hukukun dönüşümü deyimini kullanabilseydim bir devar maddeçelere demek daha uygun olur. Ee, şimdi hukuku savunmak ile kahramanlık arasında bir bağlantı oluyor. Ee, kahramanlık gerektiriyor hukuku savunmak için, yargıç açısından. Ve daha çok ben buna e, hukukun e, köküşü e, diyorum, e, nasıl azından e, şimdilik. Peki o zaman devlet mi oldu, devlet yeniden mi yapıldı, yapılandırıldı acaba yoksa devletle benzer bir e, durum mu var? Şimdi anayasa sızlaştırma sürecinde e, hukuktan arındırılan devlet başlığı altında 3 alt başlık e, kullanıyorum. Yine özetle geçeceğim için e, önceden anons edeyim size. E, birincisi devlet anayasa ile doğar ve yaşar. Bunun içerisinde bir batılı e, uzmanlarım aldım. İkincisi anayasa ihlali yoluyla e, çöker etmek başlığı. Üçüncüsü ise e, gayri meşru anayasa olmak üzere e, başlık İlk Anayasa ile doğar ve devlet anayasa ile yaşar başlığından ne ifade ediyor. Herhalde biz e, Amerika'ya çok yollamaya yaparız ama bizim örneğimiz de oldukça özgündür ve tipiktir. Gizli de Devlet Anayasa ileri doğdu. 1925 Anayasası. Hakimiyet ila kalbi şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve idare etmesi esasına müstehizlik <gülüyor> ila atı esası kanun maddedir. Şimdi burada ve bu anayasadan başlayarak darbeler olduğu her darbe kendi geçiş dönemi anayasasını hazırladı. Yani anayasasız dönem olmadı bu bakımdan. Kesinti olmadı. Farklı işinlerde kuşkusuz değerlendirilebilir, eleştirilebilir. Fakat e, e, Cumhuriyet'in böyle bir özelliği var. Kuruluşunun da böyle bir özelliği var. Anayasa ile doğmuştur devlet. Kurumlarla doğmuştur, kurallarda doğmuştur ve bu şekilde yaşamıştır. Şimdi son bir yıla baktığımız zaman mesela Haziran seçimlerini geçelim. 20 Temmuz Suruç katliamı, Türkiye katliamlar ülkesi oldu ve bu Katliamlar dönemiyle e, dönemi sırasında en üst e, düzeyde sorumluluğu yetkili olan kişilerin e, sözlerine birkaç e, alıntı. Kafalarını ezeceğiz. Polise vur benzeriyle. Televizyon etmeyin silah kullanın. Bekleme odası, bu daha bucak katliam ve dört yüz gibi hepsi... E, şeylerdir. Ee, e, belirli, kullanılan, e, belliğimizde taze e, kavramlardır. Şöyle diyor mesela, en sonuncusu, e, e, e, eğer canlı yayın sırasında, dağlıca katliamını canlı yayın sırasında öğrenen e, kişi e, tırnak içerisine veriliyor. 400 gündel fikirli verilseydi durum farklı olurdu. Şimdi tabii, bütün bunları e, dikkate aldığımız zaman e, bizim ee, anayasal ihlaller zinciri dediğimiz fiili bir savaş ortamı sırasında bile bir yandan e, anayasal, anayasal kuralları farklı gerekçelerle askıya alınıyor. Öte yandan e, çok gerekli olduğu halde e, istisnai e, durumlara, olağanüstü yönetimlere başvuruyor. Bu, tabi, bu derin ilişki esasen e, devlet anayasa ile doğar ve anayasa ile yaşar e, kavramını okusunu anayasa ikramı yani, yoluyla devleti çökertmeye e, kadar götürüyor bizi. Bu e, yine her üç yıla baktığımız zaman e, teker teker bunun e, somut e, göstergelerini satlayabiliriz, okuyabiliriz. 2014 yılı bildiği gibi paralel davetçilerle hesaplaşma yolu gibi görüldü. 2015 yılı seçimler sırasındaki söylemler ve uygulamalar ve 2016 ise özellikle gözetme etkisinin keşfedilmesi ve tersinden keşfedilmesi yılı oldu diyebiliriz. Şimdi burada e, Hukukul uygulaması ve idare açısından dikkatiniz çeken usuz 2014 yılında sekte 27 Aralık 2013 operasyonları sonrası çift cezasızlık. Ne ne e, bu e, operasyonu yapanlar adil e, yargılanma hakkından yararlandı, ne de onların suçladığı başbakanlar ve diğer bürokratlar. Mahkeme önüne çıkarabildi. Dolayısıyla hukukun e, devre e, dışı e, bırakılması e, burada başlıca e, başlıca e, e, durum e, sonuç olarak e, karşımıza çıkıyor. Burada e, konuşmacılar, tartışmaları değerlendirecekler özellikle siyaset bilimcileri, e, siyasal darım kaynağının e, dünyeviliğe ayırması gerektiği, hukuk e, kuralları çerçevesinde ülkenin yönetilmesi gerektiği ve dinin politikaya alet edilmesinin e, ne kadar e, sakıncalı bir e, tablo yarattığını e, 17-25 aralık operasyonları sırasında o e, tırnak içerisinde kutsal ittifakın çökmesi ya da çözülmesi e, sonrasında Gördük. burada şu beklenirdi. Evet, ata etmişiz. Biz din, mezhep, harikat eksilinde koca ülkeyi, özellikle daikliklerinde olan bir ülkeyi, dünyevi sistemine dayanan bir anayasal e, düzeni geçerli olduğu ülkeyi e, yönetemeyiz. Biz şimdi artık hukuka dönelim. Bir umut olabilirdi. Fakat olmadı diğer tarikatlara yönelildi maalesef. Ve 2015 2015 gerçekten e, 2015 seçimleri sırasında ürkülen çifte e, seçim kampanyasında şu özellikle e, gündeme geldi. E, Cumhurbaşkanı da konusu ne olacak? Az önce deyim. İfade özgürlüğü var. İfade özgürlüğü ilgisi yok onun. Ama esasen onun konuşmasının ötesinde sorun şurada. Anayasanın egemenlikle ilgili, üstünlüğüyle ilgili maddesinin idari değil, dinin politikaya hâle edilmesiyle ilgili maddesi değil, e, tarafsız cumhurbaşkanı ilkesinin ihlal edilmesi değil ya da an biçme e, maddesini esasen e, seçim yarışının dengesiz hale getirilmesi, eşitsiz olmayan devlet olmaklarıyla e, bir e, seçim ortamının yaratılması, haliyle şeyi geniş, e, yetpaze geniş nereye kadar mali denetim olanlarının kaldırılmasıyla, uluslararası hükümdülüklerin bir yana bırakılmasıyla, e, diğer anayasanın öngördüğü e, amir hükümlerinin bir yana bırakılmasıyla, şu sonuca e, ulaştığımızı görüyorum. Bu büyük katliamlar yılından ki mesela şunu sorabiliriz. Ankara katliamında eğer sıkı yönetim, ilan edilmeyecek idiyse, o zaman anayasada sıkı maddesinin bulunmasının anlamı ne? Ne zaman ilan edecek? Nitekim bittiği gibi bir ay sonra Paris'te katliam oldu ve hemen olağanüstü ilan edildi. Ama bizimkiler de şöyle dedi, e, Avrupalı'nın canı bu kadar değerli de bizimki değil mi? E, Avrupalı e, katliam olduğu zaman ölen kişiye saygı duyuyor, onu anıyor. Ama siz ölen kişiye saygı duyma yerine e, katliam yapanların kokteylini oluşturmakta meşgul olursanız o zaman sizin e, yaşama değer vermediğiniz, yaşama değer vermediğiniz bir toplumda hukukunda etkili olamayacağını ortaya koymuş bir Şimdi burada e, bu büyük katliamlar e, yılında e, şöyle bir e, aktarım e, yapmış bulunuyorum. E, Cumhuriyet kurutlilikleri bütün olarak ithal edildiğine göre tüm Türkiye Cumhuriyeti e, Türkiye Cumhuriyeti'ne yani maddelerinden gerileme kalıyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi çökmüştür diyen kişi aslında Cumhuriyeti çökertme yönünde büyük bir şaba harcıyor. Cumhuriyet bir hukuk devleti olarak tanımlandığına göre çöken hukuk devleti hatta hukuk kuralları bütünü olarak devletin kendisi değirmek için de. İşte burada e, gözetme iktidarının tamamen tersine çevrilmiş olduğu tanık oluyoruz 2016'da. Ee, i̇lk kez Sayın Cumhurbaşkanı gözetme iktidarını hatırladı. Bula tersi anlamında Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığını beyan etmesi üzerine kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında 104. madde bana gözetme iktidarı veriyor dedi. Ta tersi anlamında, evet 104. madde gözetme iktidarını veriyor ama şu anlamda eğer bir kanun, mecliste oynanan kanun anayasaya aykırı ise meclise geri göndermesi gözetme iktidarıdır. Ama önceden, hadi ne duruyorsunuz? Oynasanız yasanın zademesi gözetme iktidarı değildir. Ya da dokunulmazlıklarını Ne kaldırıyorsunuz? Hayır değildir. Bu kendi yetkisi değildir. Bu bakımdan e, gözetme iktidarı, 104. maddede A yasama, B yürütme, C yargıyla ilgili yetkileridir. Yoksa gözetme iktidarı anayasa dışı ee, söylemler, eğlenler veya işlemler değildir. Bu e, ise anayasanın ihlali demektir. E, ve e, anayasanın ihlalinin e, sunucunu tabii ki ayrı bir platformda e, tartışırız. E, bu çerçevede uluslararası yükünlüklere meydan okuma, az önce Orta Kamrizya'nın kavramını size ettim. Tazminat öderiz. Olamaz. Peki, kimin vergisini uzman vergimkelleflerin eredi? Zarcılar işte anayasanın 73. maddede vergimkelleflerin hakları kimin vergisini? Kimi ödüyorsun? Avrupa sistemi tazminat mahkemesi değil ki. Bunlar tabii ki e, bunlar esasen e, çok ciddi anayasa ihlalleridir. Ee, peki neden gayrimeşhurdur e, bu anayasa e, süreci? E, gayrimeşhurdur şu nedenle Bir, e, bir kez e, az önce belirttiğim gibi anayasanın yenilenmesi aslında e, zor bir süreçtir. Doğru zordur. Ama anayasanın yenilenmesine başladığımız zaman anayasanın yenilenmesinden yüttüğünüz amaç doğrultusunda hareket etmek zorundasınız. Önce esalar düzeninde, sonra anayasanın yürürlükte olan amir hükümleri e, hedefinde. Fakat bu yapılmadı, bu yapılmadığı gibi konuya çok dar açılan bakıldı ve bir tür parlamenton burucu dönüştürmek istendi. Hukuk olmadan bir demokrasi e, e, kuralı e, konulmak istendi. Olmadı. E, şu umut edildi, Demokrasi yoluyla hukuk yani kurucu milli meclis tarafından anayasa. O da geçindi. Onu bıraktık. Onu bıraktık. E, meclisteki partilerin bile anayasa yapması çok sorunlu iken amayasa masasında dağıtıp hayır ben tek başına yapıyorum denmesi şu bir yoldur. Ee, üç nedenle bir medya yoluyla tek yanlı devlet olmakları kullanarak toplum Bilgi kirliliği fırtınasına tarif edilmiştir. Ben buna Afrika kum fırtınasına benzetiyorum. Yanlıtılıyor. Seçeneksiz bir e, e, şeyin yazılıyor. E, bir e, anayasal e, süreç. İki, kırmızı çizgiyle bu açıklmak anayasanın e, amacına aykırıdır. Başlamak için için anayasayı dinliyoruz. O zaman e, bu e, hedef Kırmızı çizgili bir Anayasa yenilenmez. Ee, üçüncüsü yetki dışıdır. Bir Anayasanın yenilenmesi dört parti tarafından nasıl yapılacağı belli değilken partiler güçlenerek hiçbir biçimli işi olmadığı halde saray danışmanlarının dahil olduğu bir komisyonun e, e, bunu e, kotarmaya çalışması tamamen ilgidir demokratik meşguluğu olmayan bir durumdur. İşte bu nedenle anayasa dışı ve demokratik olmayan yollarda halkın ödediği vergilerden oluşan devlet olmaklarını başkanlık hizmetine sunarak sınırlı özgürlük ortamında ve işte olmayan yarışma koşullarında anayasa girişini gayret olur. Peki dönebilir miyiz acaba hukuk devletine? Dönüş için neler yapmak lazım? Tabii ki ee, zor bir soru. Zor bir soru çünkü söylediklerimden e, söylediklerim e, şu bir iki e, satlamayı daha sunup önerilerden önce e, yapmamı gerektiği kılıyor. Anayasal denge ve denetim düzenliği ustalık döneminde hemen hemen tümüyle ortadan kaldırıldı. TRT'den sonra üniversiteler, bağımsız, uzman ve özel zaten yavaş yavaş orktan kaldırılmıştır Merkez Bankası'na kadar ve merkezileştirici düzenlemeler e, kanunlar yoluyla değil sadece ihtiyaç olmadığı halde kanun müne yoluyla ilme kazandı. E, Doğrudan doğruya yönetime bağlı organlarda bir tövbe olduğu gibi hukuk dışı alanlar yaratıldı. Ama tabii ki az önce belirttiğim gibi konan kurallar şöyle deniyor. Çoğunlukçu demokrasi, doğulcu demokrasi ayrımında. Bu çoğunlukçudur. Çoğunlukçu değil. Hayır ben çoğunlukçuya razıyım. Çoğunlukçu da değil bu. Çünkü çoğunlukçu demokrasinin bir kuralı olur. Bu yasa tanımazlık yasa yapımında askeri e, kurallara sürece uyulmaması çoğunlukçuluk ilkesine de aykırıdır. Ne oldu? O zaman e, kanun kavramıyla tanzimat dönemine e, gidiyoruz. Onun bile kalanin diye başlayan panzimat e, günahı attığı maydano. E, bu bile artık sorumlular oldu. Hangisi de? Torba kanunu uygulaması torba kanunu tamamen aykırıdır. E, kanunlik ilkesine bununla gidilmedi. Torba kanunu hükmünde kalanin uygulandı. İşte yasa kavramının asgari gerektiğinin ortadan kaldırıldığı bu e, şeyde Son dönemler bağlamında bir e, hukuk kurallarının konulması, az önce din sakıncalarının aşılması ve demokrasi e, anayasa diyeti, hukuk siyaset diyeti diyetine askeri koşullarda dönülmesi, iki hukuk kurallarının bağlı kabul edilmesi, sıkılmış üstün olas <gülüyor> hukuk üstü. Hukukun kuralları üstündür, anayasam üstündür, uluslararası hukuk üstündür. 3. Ee, hak ve özgürlüklerin kullanımına karşı uygulanan kümülatif engelleme ve yaptırım tam insan hakları Avrupa e, hukuku gerekçeli yönünde kümülatif güvenceleri dönüştürmeldir. Dört, insan hakları sorunlu, icelikselliği niteliksel olarak kere alınmalıdır sehter insan hakları yaklaşımından uzaklaşılmalıdır. Beş, kurumsal olarak insan hakları koruma ve geliştirme birimleri hükümetin arka bahçesi olmaktan çıkarılmalı. Onlar uzman ve özel birimler olarak düzenlenmelidir. Altı, uluslararası kuruluşların eleştirileri, dış baskılar, avutmanın dayatması, başka medeniyetlerin bize en pozisyonu olarak değil, insan haklarının evrenselliği ilkesinden hareketle esasen iç kazanımlar, ilk dinamikler olarak alınmalıdır. 7. Ee, demokratik muhalefet üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır. Çünkü şunun farkında fazla değiliz. Ee, esasen muhalefete bakın. Muhalefetle emin toparlasın. Muhalefet alternatif olsun diyenler siyasal münaveveye giden yolları teker teker tüketmiş ee, bulunuyor. Yani bariyer kurmuş bulunuyor. Onu kendi hale getirmiş bulunuyor. Çünkü siz medyayı TRT'yi, iktidarın borazan haline getirirsiniz. Medya üzerine sürekli damopesin kılıcını sallarsanız o zaman siz iktidarı olun demenin bir anlamı kalması Bu bakıma siyasal münaveveye giden yolu siyasal altıya masa giden yolu tıkayan mekanizmalar üzerinde dikkat etmemiz gerekiyor. Sekiz, anayasal kazanımları çok iyi saklamamız gerekiyor. İki nedenle, bir, bu anayasa yenisi yapılıncaya kadar uykunacaktır. İki, ama daha önemlisi, yeni anayasa adına, bu anayasadan diri bir metinle karşılaştırmak için. O nedenle bu anayasa asgari bir eşik olmalıdır. Bu nedenle günlükte anayasaya saygı önemlidir. Ee, sonra, e, nihayet e, anayasanın yenilenmesi, bu süreçte yenilenmesi bir hayatlanır. Ne evet. yapmaya hayır demek lazım. Anayasa kurucu meclisi tarafından dinlenir. Ee, ve e, bunun içinde e, alternatif çözüm önerileri geliştirmek lazım. Yani hayır demek etmez, hayırın ötesine geçmek gerekir. Sımır önerilerle bunu temiz etmek için dikkatimizi ve sabrınız için